Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Kılıçyeli Öztokat. Bugün yine Proust'un ölümünü 100. yıl dönemi vesilesiyle yaptığımız kayıp zamanı yakalamak programında sizlerle birlikteyiz. Bugün de bellek konuşmaya devam edeceğiz Proust'ta. Aslında bu programda en çok bu maddeler çöreğinden bahsettik galiba. Yani herkeste olduğu gibi. Ve bu Madelene çöreğinin işte çaya batırıldığındaki olanlar bütün dünya edebiyatını değiştirdi <gülüyor> bir çörek <gülüyor> ve çay. Ee, peki herhalde kayıp zaman izindeki tek e, gayri iradi hatırlama bu değil. Öyle değil mi? En meşhuru bu diyelim. Evet evet en meşhuru bu. Birazcık e, şey markaya da dönüştü değil mi böyle e, Fransa'da işte bu çöreğin. Şeylerinde, kutularında falan Proust'un adının şey, resmi vardır falan. Böyle bir markalaşmış bir çörek var. E, yapıta e, girmiş bir çörek var. Ama dediğiniz gibi bu tek örnek değil. E, yalnız e, okurlar için hatırlatalım, yani kitabı okuyanlar için hatırlatalım. Bu ilk ciltte yer alan e, bir e, epizoddur. E, i̇şte e, bir kış günü e, anne, annesi Paris'teki evdedirler anlatıcı işte orta yaşlarında ee, yani çocukluk bitmiş ee, böyle bir soğuk gri, kapalı bir gün ee, annesi çay yapayım diyor oğluna ve e, evdeki yardımcıyı da genç bir çocuğu da yolluyor bir şey işte uşak mı neyse ee, pastaneye yolluyor çörek aldırtıyor ve e, çaya anlatıcı çöreği batırıp ağzına götürünce birdenbire o damağında uyanan e, Şeyle, duyum sayışla e, bir, bir mutluluk duygusu doğuyor içine. A, bu çok değişik bir şey ve başlıyor onu araştırmaya. Zaten hep öyle oluyor. Bir duygu uyanıyor, duyum sayış uyanıyor. Arkadan bir duygu geliyor, bir emosyon. O mutluluk hali. Oradan e, işte Leoni halanın... E, odasına gidiyor. Orada işte çocukken işte dokuz yaşlarında falan odasına girdiği zaman halasının onun çöreğini odasındaki ıhlamur ya da çay çaya batırılan çörek hikayesine gidiyor. Böyle bir en bilinen örnek bu. Bu tür aniden duygusal bellek dediğimiz bir tatla, bir kokuyla, bir dokunuşla bir anda bütün bir geçmişin hatırlanması ya da geçmişten özel bir anın hatırlanması aslında yine bu birinci ciltte Martenville kuleleriyle başlıyor. Bunlar aslında çeşitli duyularla ilgili. Mesela demin de söylediğim gibi dokunma var, görme var, koku var. Bu tat gibi, çöreğin tadı gibi Martenville çan kulelerini, görüntüsüyle de ilişkili bir böyle bir e, haz bir anda uyanan e, bir duygu var ona da yine e, duygusal bellek diyoruz ve bir anda o da bir anda bir coşku uyandırıyor kişi kişide o da e, soğanların tarafının orta bölümleri elimdeki ciltte 168. sayfada. da e, Martenville kuleleri çan kuleleri çok araştırılmıştır edebiyatta çünkü yazarlık eğiliminin yazarlık yöneliminin ilk e, meydana çıkışıdır e, ilk kendinin de anladığı sonra birazcık üstüne çok gitmez biraz çekingendir ya e, anlatıcı böyle o mudur bu mudur derken aslında ilk işaretidir yazarlığının e, babasıyla yine e, kongreden çıkmışlar bir gezintiye gitmişler dönüşte e, doktor persöpienin arabası bunların yanında duruyor Gün batımı e, olmuş. E, i̇sterseniz diyor sizi e, arabam, arabamla bırakayım diyor. Bunlar da gayet seviniyorlar. Hemen arabaya biniyorlar. E, hızlıca giderken bir dönemeçte işte, ansızın. Bakın bunu hep aklımızda tutalım. Hep bir ansızın birdenbire e, zarfıyla gelecek bu e, gramatikal olarak. Bir dönemeçte işte, ansızın hiçbir şeye benzemeyen o çok özel hazlı yaşadım. Hep bir özel haz ansızın. Martinville'in iki çan kulesinin üzerine batan güneşin ışınları vurmuştu. Arabamızın hareketi ve yolun çizdiği zikzaklar yüzünden çan kuleleri yer, değiştirmiyormuş, yer değiştiriyormuş gibi görünüyordu. Sonradan gördüğüm Viyovic'in çan kulesi ise ötekilerden bir tepe ve bir de vadi, vadiyle ayrıldığı için ve daha uzakta daha yüksek bir platoda yer aldığı halde onların yanı başındaydı sanki. Bütün bu gör, görme duyusu artık keskinleşmiş hem görmeye, kapmaya hem de anlamlandırmaya çalışacak biraz Çan Çan kuleleriyle ilgili olarak külahların şeklini, çizgilerin yer değiştirişini, tepelene vuran güneşi tespit etmekle bu hareketin içinde barındırdığını ve neler gizlediğini sezinlemeye çalışıyordum diyor. Biraz daha sonra yine arabada gidiyor. Hem arabanın hızını da çok güzel veriyorum ettim burada anlatıcı. Çan kulelerini biraz daha görebilmek için başımı çevirdim ve az sonra onları son kez yine bir dönemeçte gördüm. Sohbete meraklı olmayan arabacı e, sözlerime zar zor cevap veriyordu ama ben çan kulelerini hatırlamaya çalışıyor çalışıyordum diyor. Sonra bu çan kulelerinin görüntüsünün verdiği haz o kadar arttı ki adeta sarhoş olup başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. Epeyce e, uzaklaşmıştık. Gözden kayboluyorlardı. E, ve o hazla beraber zaten şeyde gelmiş oluyorlar. Bir ka kağıt kalem istiyor. Hemen e, eve gelir gelmez de küçük bir cümle yazıyor. Bu e, Martenville kulelerinden onda uyananla ilgili. Dolayısıyla görmenin e, uyandırdığı haz bu, bu bellekte bu duygusal bellekte ya da işte istemsiz bellekte hep bir anda oluyor ve arkasından zihin başlıyor çalışmaya böyle miydi ne vardı bunun ardında diye hem orada bir bilgiye ulaşma isteği uyanıyor olanı yorumlamak istiyor hem de o dış dünya ona sırrını tam vermiyor o çok hoştur Proust'ta Burada da diyor ya ne vardı ardında anlayabilecek miydim onu pek vermiyor. Buna benzer cümleler yine metinde var. Bir başka örnek çok onu kısaca geçeceğim. Kokuyla ilgili mesela bir örnek var. Bu François evinin biliyorsunuz hizmetkarı bir de oğlanı gezmeye falan götürüyor küçükken çocukluğunda. Şanzelize yakınlarında bir bir tuvalete çocuk çocuk giriyor orada birden bir o ıslak e, nemli koku e, ona onda bir şey uyandırıyor yine böyle bir mutlulukla karışık bir duygu e, bir anda e, nereden geldi bu başıma nedir diye düşündüm diyor yine bakın ilk önce kokuyu alıyor sonra neydi bunun anlamı ne vardı dediği zaman aslında büyük babasının Erkek kardeşi Alfons'un e, odasındaki e, tuvalet e, işte yapılan yerden gelen o nemli koku olduğu, yine kombre e, zamanlarına gidip onun uyandırdığı o e, hazdan e, bahsediyor. Dolayısıyla bu öncelikle bir koku e, ya da görüntü, eee duyu duyusuna çarpıyor, duyusuna geliyor, değiyor ve o duyum sayışla beraber bir bir işlem başlıyor. Zihinsel bir işlem. E, fakat oradaki duygu afektif bir bir bellek olduğu için, bir duygusal bir bellek olduğu için e, Proust'un kahramanında hep mutlulukla e, böyle bir İçe iyi gelen bir şeyle ilişkili ve e, onun ardından da başlıyor zihin çalışmaya. Neredeydi bu koku ya da bu, işte bu işte çankuleleri bende neyi uyandırıyordu diye zihin tıkır tıkır çalışarak bunu bir anlamda çözümlemeye, adlandırmaya, anlamlandırmaya, yorumlamaya böyle bir zihinsel çabaya giriyor. Çok bence başarıyla yapılmış şeyler. Başka örnekleri de var. beraberde devam edeceğiz ama... Ben e, bugün bir müzik parçayacağım. <gülüyor> <tarzı. gülüyor> Bu arada yine e, Gabriel Fore'ye, yi, bir defa zaten bahsetmiştik Gabriel Fore'ye olan e, ilgisinden. E, bugün de e, pavan e, dansı vardır, eski bir dans. Gabriel Fore'nin de bizim de çok e, müzikseverlerin iyi bildiği bir parçadır. Pavandan giriş bölümünü dinleyebiliriz bugün. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin, Nedret Öztokat Kılıçeri ile birlikte bugün yine Prus'un ölümünün 50. yıl dönümü vesilesiyle yaptığımız kayıp zamanı yakalamak programında sizlerle birlikteyiz. Programda bugün meşhur Madeline çöreğiyle ve bu çöreğin gayri iradi hatırlamayı nasıl yarattığıyla başlayıp diğer e, gayri iradi hatırlamalara geçtik şimdi oradan devam edeceğiz değil mi hocam? Evet e, şimdi tattan bahsettik e, kokudan bahsettik e, bir de olmazsa olmaz hele Marcel Proust'un romanında müzik e, müzik işitsel e, değil mi, e, algıyla ilgili e, en bilinen e, e, örnek ya da tema e, Suanın e, Odette'le aşkının alameti farikasına dönüşmüş meşhur Venture sonatının küçük cümleciğidir. O, orada da e, anlatıcı değil ama Swan'ın zihninde uyanan e, bu e, hatırlama e, aşkın, e, işte, Odette'le tanıştıkları zaman Verdure'nin salonunda zaten tanışıyorlar. Ventue'nin bu küçük cümleciği çalınıyor. Çok hoşlarına gidiyor falan. Sonra bunlar beraber oldukları zamanda da e, evde e, Odette o müziği çalıyor sonra bunların bir ayrılık dönemleri var biliyorsunuz sonra da evleneceklerdir. O ayrılık döneminde kahraman pardon Suan aşkın birinci kişisi ya da işte eşi bu parçayı her dinlediğinde geçmişe gitmesi. Şimdiki zamandan o anda bulunduğu zamandan aşkın başladığı ana gitmesi çünkü hep başlangıçlarda da bir haz vardır bir merak vardır. Bir işte keşif, fethetme, neyse o kendi dinamiği içinde Odet ve Swan açısından. İşte bu özellikle de Verdüren salonunda kemanla duyduğu bu parça. Onda bütün bu istemsiz belleği canlandırıyor. Aynı Madlen Çöreği gibi bir anda bir zamanların mutluluk Hazına, bir zamanların işte o buluşmanın heyecanına Soğan'ı götürüyor ve e, müzik de aslında e, o kadının e, rüyası, hazzıyla, hayaliyle diyelim ilişkileniyor. Çünkü artık e, Odette yok hayatında ve e, olmayan bir şeye doğru yani duyunun varlığı, işitmenin varlığı onu olmayan bir yere götürüyor. Onun için hep görünenle görünmeyen, var olanla olmayan, o anda olmayan arasında da bir gelme ve gitme halini yaratıyor. Müzik için bent sonatını notalarını verebiliriz. Onun dışında bir başka örnekte ikinci cilt çiçek açmış genç kızların gölgesinde de Balbek. Biliyorsunuz hatırlarsınız orada e, büyük annesiyle Balbek'e bir e, yaz sahil oteline gidiyorlar. Orada e, kalıyorlar ve orada da meşhur üç ağaç görüntüsü var. E, bunlar... E, Madame de Paris'i bir soylu bir e, hanımla ahfaplık ediyor büyük annesi. E, hanımın da arabası var. Arabası da Marsel şey, kahramanı da Marse anlatıcıyı da e, yanlarını alarak gezdiriyorlar e, civarda. Ve e, bundan yine bir gün bir gezintiden dönerken arabayla Birdenbire, demin ansızın demiştik galiba, burada da birdenbire içim komre eden beri pek sık hissetmediğim derin bir mutlulukla. Kimi Çankule'lerinin, mesela Mart Temvildekilerin bana vermiş olduğu hisse benzer bir mutlulukla da oldu. Hep bu anımsama, birdenbire o parlama, aydınlanma hep bir olumlu duygu, mutlulukla geliyor. Fakat bu sefer mutluluk eksik kaldı. Ee, bir saniye önce izlemekte olduğumuz inişli çıkışlı yolun arkasında üç ağaç görmüştüm. Bu da e, hep üç ağaç şeklinde çıkar. Madelen, ventöy işte, sonatı, üç ağaç e, böyle. E, herhalde ağaçlıklı yolun başındaydılar. E, oluşturdukları deseni daha önce de görmüştüm. E, üç ağaca bakıyor, iyice görebiliyordum ama nasıl ki fazlasıyla uzaktaki nesneye kolumuzu uzak, uzattığımızda e, bir şeyleri sezeriz ama daha ileriye çalışmaya erişmeye çalışırız. Bunun gibiydi. Sanki bir şey direniyordu. Orada da yine duygusal e, bellek geliyor. E, Germant tarafındaki gezintiler sırasında annemle babamdan ulaştığım gibi ayrılabilmeyi öyle çok isterdim ki. Yine o gezintilere gitti. E, Germant tarafında yaptıkları, ailece yaptıkları gezintiye gitti. E, o arada tabii yine zihin başladı çalışmaya. Bakın aldı şeyi, o duyu uyandı. E, bellek harekete geçti duygusal bellek e, düşünce çalışıyor Madame de parisiye fark ettirmeden gözlerimi kapatabilmek için bir an elimle örttüm hiçbir şey düşünmeden durdum sonra toparlanmış güçlenmiş dimağımla ağaçların yönünde kendi içimde ağaçları uzaktan gördüğüm yönde ileriye doğru bir hamle yaptım bu arada araba ilerledikçe 3 ağaç giderek yaklaşıyordu onları acaba daha önce nerede seyretmiştim. Herhalde hayatımın çok geride kalmış bir yerinden geliyorlar. İşte orada da yine o hatırlama ve hani sırrına erişilmeyen bir, bir duygu, bir hal var orada. Onu da çok güzel veriyor. Son olarak bunlar birinci cidde, ikinci cidde bulduğumuz örneklerdi. Aslında bütün bu Duygusal belleğin en iyi e, verildiği bölüm tabii ki yakalanan zaman son cilttir. Son ciltte e, Germantlar'ın konağına davet ediliyor. Artık orta yaştadır. Zaman geçmiştir. Arada e, bu insanlar da yaşlanmışlardır. Hatta o e, davete git, gitme gittiği zamanı çok severim o, o bölümleri. Herkes maskeli balada gibidir. Bütün yüzler değişmiş. Saçlar, kırışıklıklar gelmiş. Ve oradan... Ee, arabasını, işte, arabadan iner konağa gitmek üzere ayağı iki taş arasında sendeler ve e, yine bir hazza benzer mutluluğa benzer bir şey yükselir içinde ee, ve e, hatırlamaya başlar bir zamanlar San Marco bazilikasının vaftiz bölümünde biri alçak biri yüksek iki döşeme taşına bastığımdaki o his Geri geldi der ve bugünkü bütün o günkü bütün izlenimlerle şimdi geri gelmişti unutulmuş günler dizisinin içinde beklemekte olan o duygular ani bir tesadüf tarafından ortaya çıkarılmıştı çünkü o ayak burkuldan ve canı sıkılıyor bir an önce arabalar park ediyor da geri çekilmesi lazım o sıkıntıdan bir anda çıkıyor ve yine geçmişe gidiyor. Böylece e, farklı yükseklikteki döşeme taşlarının yaşattığı mutlulukla bir kez daha sarmalandım. Yine sıcak hava ile ilişkili çok farklı bir duygu tutuyor. Ondan sonra da birdenbire tetiklenme gibi bir e, salona giriyor. Salonda bir e, servis yapılıyor. Peçete örtülü e, temiz bir. Bir kumaş peçete var. O peçete onu Balbek'teki otelin e, temiz havlularına ütülenmiş, kolalı havlularına götürüyor. Bir kaşık sesi o anda e, servis yap, yapılmaya başlamış O kaşık sesi işte trende, Balbek'e giderken trende duyduğu bir e, şişenin açılma sesi gibi ona e, onunla ilişkileniyor. İşte bir çekiç sesi işte duyduğu böyle çınlamalar, e, yine dokunsal e, duygu işte. Peçeteler. Ve böylece bir e, Balbeke vardı ilk güne kadar kahramanı götürüyor o germantılara davet edildiği gün. E, ve e, bunları da işte aradan geçen zamanla işte biraz yorgunlukla işte biraz o andaki duygularıyla ama kusurlarından ayrılmış saf ve soyut bir haliyle bana Balbeke'i o günleri geri getirdi, deniz kenarındaki mavilikleri geri getirdi diyor. Ee, özellikle son cilt tabii ki bunlarla <gülüyor> daha dolu dolu bir yoğun bir metin olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden adı belki yakalanan zaman, değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Yakalanan ama öyle bir şey de yakalıyor ki herkes değişmiş. Çok hoştur oradaki kişilerin betimleri, onları düşünüyorum. Hakikaten çok büyük bir şey tablo gibidir yani. Evet hocam, bugün de bitiriyor muyuz yoksa ekleyeceğimiz? E, vallahi işte bunlar yani biz hep Madlen'den Madlen'le özdeşleştirilmiştir bu hatırlama e, e, irade dışı hatırlama e, duygusal e, bellek ama birden çok örneği vardır ve her birinde de dediğimiz gibi dilsel olarak ansızın birden bire gibi bir e, e, kelime yani bir yani. Adverbi bunlara eşlik eder, arkasından hatırlama, düşünme, sırrına ulaşma, ulaşamama, o e, kahramanın arada kalmışlığı, e, işte, harekete geçme isteği, o kognitif çabası, e, duygularla e, aklı, işte hatırlamayı, zihni bir denge haline getirmeye çalışması, o çaba da çok dikkati çekicidir, dikkat çekicidir. Biz de Proust'u hatırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bulamaya okumaya evet. evet. Ee, ben de hoşça kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum.